Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamü aleyh Resulillah Allah subhanahu wa ta'la bizi ve bütün Müslümanları ıslah etsin Ben sene başında bu kitabı okuyun Bu kitabın derslerini yapın dedim Şöyle bir baktılar Cihat kitabı Biz de cihada gidecek değiliz Cihada gidecek olsak da sadece ne yapacaksın Tutacaksın, sıkacaksın, öldüreceksin Bunun ilmine de gerek yok dedi Kimse sözüme itibar etmedi Sadece bir grup, küçük bir grup itibar etti onlar dersleri birebir takip ediyorlar. O hafta ders gelmediği zaman eski dersleri birebir takip ediyorlar. Geçenlerde bir tanesi diyor ki bir arkadaş edineceksen önce şu dersleri dinle anla, kabul ediyorsan öyle arkadaş olalım yoksa olmayalım. Ya da birisi cemaate gidecekse bu dersleri dinle kabul ediyorsan öyle diyelim. Yani bu kitap çok önemli bir kitap. Bizim bütün sorunlarımıza birebir parmak basan bir kitap. Sizin de bunlar çok iyi bilmeniz lazım. Tekrar tekrar etmeniz lazım. Şimdi biz ne gördük? cihat farz-ı ayn'dır. Güç yetiremediğimiz zaman hazırlık farz-ı ayn'dır. Biz cihat ile kıtal cihatı veya davet cihatı hiç ayırmıyoruz biz. Bizde böyle bir ayrım yok. Miraç'a bununla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim inşallah. Böyle bir ayrıma gitmiyoruz. Davet cihadında da güç yetiremediğin zaman bir şeye mesela ben ilimle davet etmek istiyorum diyorsun. Kapasitem var. O zaman ilim tahsil etmen farz-ı ayn. Bunları anlattık. Arkasından Tabii mazeret olabilir dedik. Meşru mazeret nedir? Meşru mazeret ne değildir? Bunları anlattık ve e, şimdi şunu anlatacağız. Senin meşru mazeretin var. Neyin var? Meşru bir mazeretin var. Gital cihadından da geri kalma konusunda meşru bir mazeretin var. Davet cihadından da geri kalma konusunda meşru bir mazeretin var. Ben şunu söyleyeyim ama mazeretler konusunda gital cihadındaki mazeretler daha geniştir. Davet cihadında bu kadar geniş değildir. Çünkü kıtal cihadında güç istiyor, kuvvet istiyor, kararlılık istiyor, bedeni bir sağlık istiyor. Ama davet cihadında mesela hastasın yatarken daveti tebliğde bulunabilirsin. Dua edebilirsin. Bunları yapabilirsin. Bu yüzden davet cihadının mazeretleri kıtal cihadının mazeretlerine daha dardır. Bugün kıtal cihadı... Farz-ı Ayn olduğu zaman mazereti olmadığı halde gereksiz mazeret beyan edenlere nifak ehli geri kaldı filan deriz. Mazereti daha dar olmasına rağmen davet cihadı adına hiçbir faaliyette bulunmayan hiçbir faaliyete katılmayan cemaatsel faaliyetlere katılmayan kimseye münafık demeyiz. Veya onda nifak vardır demeyiz. Halbuki bu çelişkidir. Bir defa kesinlikle sabittir ki mesela körlük Gıtal cihadı için bir mazerettir ama davet cihadı için bir mazeret olmayabilir. Dini çok iyi biliyorsan, iyi de anlatabiliyorsan, körsen bir tane yardımcı bulursun. O seni bir yere götür orada anlatabilirsin bak yapabiliyorsun. Ama gıtal cihadını yapamazsın. Gıtal cihadının mazeretleri biraz daha geniştir. Davet cihadının mazeretleri dardır. Mazeretleri dar olmasına rağmen gıtal cihadından yüz çeviren onda nifak vardır diyebiliriz. Diyebiliyoruz ama davet cihadından yüz çeviren Onda nifak vardır diyemiyoruz. Niye? Bu nasları daha doğrusu önemli olan nedir? Önemli olan nedir? Bunları bilmemekten kaynaklanıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Davet cihadı da, kıtal cihadı da cemaatin görevidir. İkisi de cemaatin faaliyetidir. Kıtal tamam. cihaddan yola çıkalım. Yolculuğa çıkıyoruz dediğin zaman yolculuğa illa yani ee, komutan illa cihada gidiyoruz demesine gerek yok. Yolculuğa çıkıyoruz dediği zaman o yola çıkıp yürümek nedir? Farzayındır. O yola çıkıp yürümek farzayındır. Bak yani sen şunu yapamıyorsun tek başına kırıcı aldın hadi savaşmaya gideyim diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Gital cihadı da davet cihadı da farzayındır. Buradan şusunu çıkartacağız, çıkartıyoruz. Eğer cemaatin içindeyseniz cemaatin size yüklediği bütün sorumluluklar ne olursa olsun onu yerine getirmeni size vaciptir. Cemaat bunu sorumluluk olarak yüklüyorsa, kapının önünde sen bekleyeceksin diyorsa bunu yapmak sana vaciptir. Çünkü bu cemaatin faaliyetidir. Sen onu yapacaksın, öbürü onu yapacak, öbürü olmayacak, diğeri başka bir şey yapacak. Tüm bu yapılanların neticesinde ortaya bir tane faaliyet çıkacak. Kıtal cihadında da böyledir, davet cihadında da böyledir. Her iki cihatta tek başına yapılabilecek bir şey değildir. Anlaşıldı değil mi? Tek başına yapılabilecek bir şey değildir. Evet. Şimdi mazeretlerimiz var. Mazeretlerimiz olduğu halde bu adamın mazereti var tamam bu ecir alacak diyemiyoruz. Mazeret sahibinin de ecir alması için neler vardır? Şartlar vardır. O şartlar oluşursa, o şartlar yerine getirilirse mazeret sahibi ne yapar? Ecir alır. Şimdi ayeti okuyalım. Neymiş ayet? Tevbe suresi 91-92 mi? Leysa ale duafaih ve marda. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج Evet. Hastayana yokmuş, zayıfa bir sorumluluk yok. Hastaya da sorumluluk yok ve infak edecek yola çıkacak bir şey bulamayanlarda sorumluluk yok. Oku şimdi iza an ve rasulih. Ma alal muhsinin min sebilillah ha demek ki şart geldi bak. Onlar Allah'a ve Resul'üne karşı samimi olurlarsa onlara sorumluluk yok. Adam ama cihada çıkmayı hiç istemiyor, cihada çıkmak gibi bir düşüncesi yok, cihatla hiç alakası yok. Cihat ilan edildi, baktık bu mazeret sahibi, biz cihada gittik, o da orada oturuyor, ona bir ecir yok ki. Adamın zaten böyle bir niyeti yok, böyle bir ameli yok. Ama bunu istiyor, bunu yapıyor, bak mazeret demek şu demek, sen bir şey yapmayı istersin, bir şey sana engel olur mazeret demek bu demek. Daha önce anlatmıştım İbni Kayyim'in cehalet üzülü konusunda bir şeyi vardı. İlim elde etme imkanı hiç olmayan kimse. İçinde bulunduğu halden razıysa mazereti değildir. İçinde bulunduğu halden razı değil ama ilim elde etmeye çalışıyor öğrenemiyorsa bu mazeret. Bak mazeret demek bir şey yapmaya çalışırsın uğraşırsın gayret edersin ama önüne engeller çıkar işte o engellerin ismi mazerettir. E sen hiç istemiyorsun ki zaten. Hiç istemediğin halde, böyle bir niyetin olmadığı halde, böyle bir gayen olmadığı halde ben mazeret sahibiyim demek ve buradan da ecir beklemek iş değil. Bu davet hadında da böyle. Nedir? davet hadında böyle. Yaşlısın, Varaka bin Nefel gibi genç olsaydım da kavmin seni çıkartacağı gün sana destekçi olsaydım diyorsun keşke genç olsaydım imkanlarım olsaydı büyük bir alim olup tevhide haykırsaydım diyorsun keşke genç olsaydım şöyle şöyle bu özlemle yanıyorsun yaşlılık senin için bir mazerettir ama yaşlısın tevhid davetiyle hiç ilgin yok evinde yatıyorsun sabah işe gidiyorsun akşam eve geliyorsun emeklisin yatıyorsun, yatıyorsun gazeteni okuyorsun televizyon seviyorsun filan e yaşlılık senin için bir mazeret değil Allah ve Resul'a karşı samimi olduklar zaman ne zaman Allah ve Resulüne karşı Samimi oldukları zaman. Bak diyor ki ayetin 92. ayetin devamında arkalarını dönüp gidiyorlar ve hüzünden dolayı göz yaşı döküyorlar. Bir şeyi yapmayı çok istediği halde kaldıramadığı bir sebepten ötürü o işi yapamayan kimsenin o sebebine mazrütlenir. O sebebi ne denir? Mazeretler. O halde yine şu sunu çıkartıyoruz. Biz bir Müslüman olarak Allah'ın din hakim kullanması adına Allah'ın din hakim kullanması وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُنَ ف۪تِ Fitne kalmayıncaya kadar biz gerek davet alanda, davet cihada Allah teala nasip ettiği zaman biz devam edeceğiz buna. Her ikisini de ne yapacağız biz? Devam edeceğiz. Devam edemediğimiz zaman devam etme özlemiyle yanacağız devam edemediğimiz zaman devam etmenin hasretini çekeceğiz bir şeyleri yapamıyorsak maddiyattan dolayı davetçi cihadına maddiyatımızdan dolayı katkıda bulunamıyorsak katkıda bulunamamanın hasretini çekeceğiz pişmanlığını duyacağız pişmanlık demeyelim de sıkıntısını içimizde hissedeceğiz anlaşıldı değil mi? yani bu tamamen neyle ilgilidir? kalple ilgilidir evet Allah subhane ve teala özür sahiplerinden sorunun kalkmasını bu hikayette iki şarta bağlamış. Bir Allah varlığına karşı samimi oldukları takdirde iki zira iyilik edilen aleyhine bir yol yoktur. İyilik yapmak kası, kastıyla i̇bn Kesir ne diyor? Savaşa katılmayıp oturmaları sebebiyle halk arasında kötü söylentiler çıkarmayıp morallerini bozmadıkları ve iyilik yapmaya çalıştıkları sürece bu kişilerin üzerine bir sorunluk yoktur. Bak çok önemli bir nokta. Yani bakın bu kitap gerçekten çok önemli. Yani bizim Müslümanlar ne büyük hatalar içerisinde, ne büyük, ne büyük eksiklikler içerisinde. Sen cihada gidemedin, sen cihat yapamıyorsun. Mazeretlerin var, oturuyorsun. Tamam. Yapanlara zarar vermemek şartıyla oturduğun zaman ecir. Yapanlara zarar veriyorsan ecir alamazsın. Bugün biz bunu defalarca görüyoruz. Adam hak kelimeyi açıkça söylüyor. Sen korktuğun için bunu söylemiyorsun, olabilir. Korku fıtriydir sen korkuyorsun. Senin yetişim şartların o. Bu sefer kendi yapamadığını kendi yapamadığını karşı taraf yapınca hasedinden dolayı karşı tarafı suçluyorsun. Böyle davet yapılmaz. Açık açık davet sunulmaz. Ben bunları çok gördüm. Müslümanlara zarar veriyor. Allah'ın dinini anlatmak adına sokak sokak kapı kapı tevhid davetine anlatan Risaleler dağıttılar. Millet bunların yüzünden bizim başımıza zarar gelecek. Bu millet bizim imkanımız yok. Keşke biz de onlar gibi tevhid davetini sunabilseydik deselerdi. Bunların yaptığı ecirden onlar da ecir Ama dediler ki sıkıntı var. Böyle davet olmaz. Nasıl olur? Niye olmasın böyle davet? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapı kapı gezdi mi gezmedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabile kabile gezdi mi gezmedi mi? Çadır çadır gezdi mi gezmedi mi? Biz de geziyoruz. e Efendim yazıyla olmaz. Niye yazıyla olmaz? Min Muhammed'in Resulü İlahi İlahi işte götürdü. Bunu olmaz demeyin sebebi ne? Tağutların e, kızgınlığını üzerine çekmek. O bölgedeki Müslümanlar üzerine. Ve korkuyor. Bana da tehlike gelebilir mi? Tağutlar öfkelenip de onlarla birlikte bana da bir zarar verebilir mi? Bundan dolayı halk arasında sadece fitne çıkartıyor. E şimdi o bu iş yapan kardeşler tutuklandı. Bu sefer de tefahurla böyle övünerek biz demedik mi? Tıpkı savaşta ölenlere biz demedik mi diyenler gibi. Vallahi bunlar münafıkların ta kendileridir. Ama onlar bunun farkında değiller. Çünkü münafıklar hiçbir zaman münafıklığının farkında değildir. Biz bunu ben sadece son dönemde yaşadığımız örneği gösterdim. Biz bunun örneklerini defalarca yaşadık. Yapamıyorsam. Mazeretin varsa, sen bunu beceremiyorsan kenara çekileceksin, dua edeceksin. Ama yola taş koymayacaksın. Bak, İbn Kesir ne diyor? Savaşa katılmayıp oturmalar sebebiyle halk arasında kötü söylenti çıkarmayacak. Adam katılmamış. Katılamamış. Mazereti var. Bunun eksikliğini yaşayıp halk arasında kötü söylentiler çıkartıyor. Ve iyilik yapmaya çalıştıkları sürece iyilik yapmaya çalışacaksın bir de. Yani bir mazeret seni bütün her şeyden koymaz. Mesela körcün savaşa gidemedin. Dua yapmaktan aciz misin? Malın var malınla desteklemekten aciz misin? Evladın var evladını göndermekten aciz misin? Değil. Bakın her şey kendi sınırı kadardır. Unutmayın. Mazeretler daha doğrusu şöyle bir kayda vardır. Zaruret miktarıyla sınırlıdır. Mesela ben çok açım. Açlıktan ölmek üzereyim. Domuz eti yiyeceğim. Ne kadar yiyeceğim? Ölmeyecek. Ölmeyecek kadar yiyeceğim. Oturup da kendime ziyafet çekmeyeceğim. senin mazeretin var. Mazeretin neye? Gitmeye mazeretin var. Kürsü topalsın. Ellerin yok. Gitmeye mazeretin var. Mal vermeye ben mazeretleyeyim. Malımı da ver olmaz. Ben mazeretleyeyim dilimin olmaz. Maazenet sınırına kadardır. Şimdi i̇bn Kurtubi ben bunun orijinalini buldum bu böyle miymiş diye gerçekten de böyleymiş ifade. Allah ve Resulüne karşı samimi oldukları takdirde yani hakkı bilip onun ehlini sevdikleri düşmanlarına buğz ettikleri sürece bak bunlara sorumluluk yoktur. Yani hakkı bileceksin müminlerle beraber olacaksın kafirlere karşı kafirleri bileceksin onlara düşmanlık göstereceksin kalpte bunlar olacak. O zaman sorumluluk yok. Evet, alimler Allah'a karşı samimi olmanın manasını söylemişler. Bir, tevhid akidesine ihlaslı olmak. Zaten şeyin manası da bu. El dinu en var ya, din nasihattir demek bu demek. Tabi birinci manası budur. Yani biz bunun ikinci manasını alıyoruz ve alimler de bunu almış. Yani öğüt vermek. Nasihatin iki manası vardır. Ee, kelime manası, tam manası samimi olmak demektir. Öz olmak, saf olmak, samimi olmak demektir. Tamam. Buradan çıkan ikinci manası hatırlatmak, öğüt vermek, güzel söz söylemek. Ee, ona işte emri bil marzu nehyanil münker makamında kullanılıyor. Eddin en nasihah. Hadisinin tam manası ise bak şudur. Kurtubin'in söyledidir Ve ben bunun orijinaline baktım birebir böyle. Tercümede çok güzel olmuş. İbarede aynen böyle. Din nasihat. Allah ve Rasulü'ne samimi olmak demek Allah'a karşı samiyet. Tevhid akıcısına ihlaslı olacaksın. Allah'ı uluhiyet nitelik, nitelikleriyle nitelik, nitelendireceksin. Uluhiyet vasfıyla vasflandıracaksın. Onu eksiklikten tenzih edeceksin. Onun sevdiği şeyleri seveceksin. Nefret ettiği şeyleri nefret edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı nasihat ise Resulün Peygamberinin tasdik edeceksin. Emir ve yasaklarına itaat edeceksin. Dostlarına dost olacaksın, düşmanlarına düşman olacaksın, ona karşı say saygı duyacaksın, onun ehli beytini seveceksin. sünnetine saygı duyacaksın, o öldükten sonra sünnetine sarılacaksın, onu yaşayacaksın, onun sünnetini savunacaksın, onun sünnetini yayacaksın, onun sünnetini davet edeceksin, onun ahlakıyla ahlaklanacaksın. Müthiş bir tefsir. Ben Kurtubi'yi çok defa okudum, hiç bu kadar güzel bir tefsiri ben bilmiyorum. Allah'ın değil mi? Allah'a karşı samimiyet. Demek ki şimdi ayetine tekrar gelelim. Ve Tevhid akilesi kalpte erettiği sürece, şirkten uzak olunduğu sürece, kalpte ihlas yer aldığı sürece, Allah'ın düşmanlarına düşmanlık, Allah'ın dostlarına dostluk olduğu sürece, Resul'ün sünnetine sarılmak, bağlanmak, onunla amel etmek olduğu sürece, tamam mı? Mazeret senin için ecir kazandırır. Çünkü bu olduğu zaman zaten sen onu yapmayı istersin. Yapamamanın tek bir sebebi önündeki mazerettir. Anlaşıldı mı? Evet devam ediyoruz. Ha, şimdi peki Abdülkadir bin Abulüzey ki peki bunu pratik hale getirelim. Ne yapabiliriz? Biz davet cihadına veya kital cihadına yapacağız ama ben ilmimle yapmak istiyorum ilmim yok. Ben paramla yapmak istiyorum param yok. Hocam ben bizzat insanlara anlatmak istiyorum. Ama cümle kuramıyorum. Çekingenim. İşte Yani ben yapamıyorum. Peki ne yapacağız? Bir, kişi Allah subhanehu ve teala'nın gözlerinden yaşlar dökerek geri dönenler diye nitelediği insanlar gibi cihadı içten ve samimi olarak arzu etmelidir. Daha bizim Türkiye'de insanlar davet cihadına inanmıyor ki. Geçen bir tanesi yine bana bir sürü reddiye yazmış. İnsanları Allah'ımdan cihattan koyun davet cihadı diye bir şey uydurdum bilmem ne filan. Ben uydurmadım herkes. Yani benden önce 14 asır önce uydurulmuş. Ben uydurulmuşa tabi oluyorum. Senin uydurulmuş dedin benden önce uydurulmuş yani. Ya, kaç tane yani kaç tane. Ben, yani davet cihadı diye cihadı. kıvam din bir kitabın yehdi o bir seyfin niyansur. Bak İbnü i Teymiye din ancak ayakta durur yol gösteren kitap demiş. Bak davet cihad dediğimiz bu. Ve bir seyfin yansur. Yol gösteren kitaba gelmeyenler de şeye gelirler. Kılıçla. Cabir İbni Abdullah eline Kur'an-ı Kerim almış. Kılıcı almış. Biz buna davet ederiz. Buna gelmeyeni bununla düzeltiriz. Ama önce buna davet ederiz. Bunu ben uydurmadım. Daha bizim insan, bizim toplumumuz, bizim toplumdaki Müslümanlar davet cihadına inanmıyor ki bunun yüceliğine inansın. Zaten en büyük problemimiz bu. Şu an Türkiye'deki bütün Müslümanlar Sıkı bir davette bulunsa, çok sıkı bir davette bulunsa, ayda herkesin vesilesiyle bir kişi Müslüman olsa, bir kişi Size bir şey söyleyeyim. Bir yılda yer gök Müslümanlılar. Ama davet adına inanmıyoruz biz. Davet adına inanmadığınız için bu sıkıntı meydana geliyor. Çıkın çarşıları, gezin, pazarları hep aynı Müslümanlar. Hiç yeni Müslümanlarla görüşemiyorsunuz, karşılaşmıyorsunuz. Bir beldeye gidiyoruz, geliyoruz, hep aynı, hep aynı. Mescidin doluluğu hep aynı, cemaat Hep aynı. Davet cihadına biz inanmıyoruz. Ve başımızdaki musibetlerin, belaların tamamı da buradan kaynaklanıyor. Evet. Gözlerinden yaşlar dökerek geri dönenler diye nitelediği insanlar gibi cihadı içten ve samimi olarak arzu etmeli. O halde bizim vakamızda önce davet cihadına inanacağız. Sonra bunu yerine getirmek için samimi olarak arzu edeceğiz. Gerçek şu ki mazeretten dolayı cihada katılmayıp içinden de bunu geçirmeyen kişinin münafık olmasının endişe edilir. Kim savaşmadan veya savaşmaya içinden geçirmeden ölürse mâte şubeten minen min böyle bir ifade olacak neyse öyle bir şey olacak tamam evet kim savaşmadan veya savaşmayı arzu etmeden ölürse Allah'ın dini yüceltmeyi arzu etmeden ölürse Allah'ın kelimeleri yüceltmeyi arzu etmeden ölürse la ilahe illallah insanlara tebliğ ve davet etmeyi arzu etmeden ölürse nifaktan bir şube üzere olur niyet kalbin amelidir Doğru bir amelden önce mutlaka doğru ilmin olması gerekir. Çünkü el-ilmu kabla'l-kavli amel Önce ilim, sonra ihlas, sonra da amel gerekir. İlim olmadan da olmaz. Neye ihlas edeceğini bilmiyorsun ki. Hani selef demiş ya biz ihlastan önce da ihlası öğrendik diye. İşte o ilimdir. da ihlası öğrenmek ilimdir. Anlaşıldı değil mi? Evet. İki dua mesela ne yapabiliriz? Mazaret sahiplerinin mücahit kardeşine yapacağı en büyük yardımlardan biri Zafer kazanmaları ve düşmanların yenilmesi için dua etmektir. Mesela niye dua etmiyoruz? Şu anda dünyanın dört bir tarafında Allah yolunda cihad eden mücahitler var. Onlara da dua edeceğiz. Şu an dünyanın dört bir tarafında Allah yolunda Allah'ın dinin hakkıyla haykıran davetçiler var. Onlara da dua edeceğiz. Vallahi dua anında çözülüyor. Yani benim iki hafta öncesine kadar oldukça büyük bir problemim vardı. İki hafta önce Cuma'da. Yani benim problemim derken ihtiyacım vardı. Bana bir ihtiyaçlı vardı. İki hafta, önce veya üç hafta önce Cuma'da bu sefer dua edeceğim dedim. Hutbedeyken, aradayken elimi kaldırdım dua ettim. Ertesi gün çözüldü. Yani benim şahsi ihtiyacım değil. Davetin bir ihtiyacı vardı. Ertesi gün çözüldü. Yani bir gün sürmedi, 24 saat sürmedi biliyor musun? Ve en zor yani mümkün olmayan şeylerdi. Nereden çözüleceğini biliyordum ben ama... Yani şuradan veya şuradan istediğimi biliyordum. Ya şuradan gelecek ya buradan gelecek. Ama ikisi de %99 mümkün değildi. Bir günde mümkün oldu. Niye dua etmiyoruz? Davetçiler için dua edeceğiz. Mücahitler için dua edeceğiz. Dava için dua edeceğiz. İlim talebeleri için dua edeceğiz. İlim talebeleri geleceğin büyük davetçileri alimler olacak. Kadınlar için dua edeceğiz. Onlar mücahit, davetçi çocukları yetiştirecek. Babalar için dua edeceğiz. Müslümanların ekonomisi için dua edeceğiz. Şu an çok sıkıntılı bir ekonomi. Elektrik faturası geliyor dünya kadar. Allah'a Müslümanlara genişlik ver diye dua edeceğiz. Dua edeceğimiz o kadar çok şey var ki. evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardımlar konusunda zayıflarınızdan başkasıyla mı yardım görüyorsunuz ve rızıklandığınızı sanıyorsunuz? Bu hadis çok önemli. Bu hadisin Arapçasını ezberleyin tamam mı? Bu kadar Metin, bu kısmı yeterli. Zayıflarınızdan başkasıyla mı yardım görüyorsunuz? Bu çok önemli arkadaşlar. Tamam. Cemaat için bu çok önemli. Şimdi bu, bunu anlatayım biraz. Cemaat içerisinde, ben yıllardır cemaat içerisinde bulunan bir ferdim. Cemaat içerisinde maddi durumu çok iyi olup maddiyatıyla cemaate yardım edenler vardır. Bunlar sarı görür. İlmi olan, ilmiyle cemaatsel faaliyetlerde ön planda olanlar vardır. Bunlar saygı görür. Girişkenler vardır. Her işi yapar. Cemaatsel faaliyetleri koşar şunu yapar, bunu yapar. Bunlar cemaatte saygı görür. Bazı kimseler vardır. İlmi yoktur. Üç kelimeyi yan yana getiremez. Konuşamaz. Parası yoktur. Sadece varlığı vardır. Sadece varlıkları vardır. Adamlar sen hafta bir kere sohbette ya görürsün ya görmezsin. Sohbete gelir gider. Başka, Başka hiçbir işe yaramaz zaten. Size bir şey söyleyeyim mi? İslam cemaatinin en önemli yapı taşları bunlardır işte. İslam cemaatinin kemik, yani kemiği, iskeleti o hiçbir şey yaramaz kabul edilen adamlardır. Çünkü biz onlar sayesinde rızıklanıyoruz. Onlar sayesinde Allah'tan yardım alıyoruz. Allah subhanahu onlar vesilesiyle bizi destekliyor. Maddiyatı iyi olan Müslüman onların vesilesiyle maddiyat kazanıyor. Cemalsel faaliyetlerde bu çok önemlidir. Tekrar ediyorum. Cemaatsel faaliyetlerde bazı insanlar hep ön plandadır. Onu herkes tanır. Tamam mı? İşte ee, Adıyaman cemaati veya ne bileyim Bursa cemaati veya ee, Samsun cemaati. Herkesin tanıdığı. Gittiğimizde bizi karşılayan odur. Emir konumunda olan odur. Gelin. Bazıları da vardır. Adamın sadece sureti vardır. Silüeti vardır. Başka hiçbir şey yoktur. Gelir gider. Parası yoktur. Konuşamaz. Zaten çekingendir filan mazlumdur, ezilmiştir yıllar boyunca. Tamam? Edeplidir veya şu veya bu. Vallahi bir cemaatin en büyük yapı taşları bunlardır. Onları çek cemaat alim, zengin, girişken onlarla kalsın o cemaat 3 gün devam edemez. Allah'ın yardım olmaz çünkü. Bu yüzden bir cemaat içerisinde benim böyle kardeşim vardı. Şu an büyük bir esaret altında. Benim böyle kardeşim vardı ve biz onunla çok bereket bulurduk yani. O bizden uzaklaşıp kendi memleketine gittiği zaman bereketimizin kesildiğini görürdük yani. Evet subhanallah. Allah onu nesaretten kurtarsın. Nese'yi bir başka rivayette Said İbn-i Ebu Vakkas'ın oğlu bir defasında babasının diğer sahabelerinden daha faziletli olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Resulullah şüphesiz ki Allah bu ümmete zayıflar sebebiyle yardım eder. Bu onların dua etmesi, namaz kılması ve ihlas sebebiyledir. Allah Subhanahu ve teala. Şimdi gelin biraz da bu işin ilmi kısmına tetkik edelim. Cemaatin içerisinde bir adam var. Çok güçlü miktarda parası var. O yardım ediyor. O yardım mı daha büyük bir yardım? Gariban Allah'a çok yakın bir kulun duası mı? He? Duası daha büyük değil mi? Hangisi daha kıymetliymiş? Cemaat içinde bir alimimiz var. Haftanın yedi günü medresede talebelere ders veriyor. İşte haftanın yedi günü akşam gençlere ders veriyor, kadınlara ders veriyor. Yani bir haftada yirmi sekiz ders birden veriyor bu hoca. Diğeri de dua ediyor. Hangisinin ameli daha büyük dua edin. Onun duası olmasa hoca zaten bu kadar ders veremez. Onun duası olmasa hoca bu kadar ders veremez. Bundan dolayı cemaat içerisinde veya cihat hiç fark etmez. Küçük veya büyük, yaşlı veya genç, hüzün yıla... Ee, Hatice validemiz vefat etti. Onun vefat ettiği yıla ne dendi? Yaşlı bir kadın. Şimdi şuradan bir kapı çalsa yaşlı bir kadın içeriye girse, öyle değil mi? Dese ki, "Ben Müslümanım." Tamam. Tamam. Ertesi gün de vefat etse çok da önemli değildir. Yaşlı bir teze ne işe yarayacak ki? Ama öyle değil işte. Hatice validemiz vefat ettiği için hüzün yılı ilan edildi. Bunlar çok büyük şeyler yarar. Evet. İbn-i Kayyım, işte o dediğim kitap böyle diyor. Dine yardım etmek farzdır. Bel la farzu kifayetin bel farzu aynin la kifayetin bel farzu aynin la kifayeten Dine yardım etmek farz ayn'dır. Lazım lazım bir farzdır. Farzı kifaya demiyorum farz ayn'dır diyor. Dine yardım etmek. İbn-i bununla gatalık kastetmiyor. Evet. Elle güç yetmezse dille. Bu da olmazsa gönülden bir dua ve yakarışla. Bu da yoksa vallahi hardal tanesi kadar iman yoktur. Ey imanın destekleyicisi en güzel sorumlu olarak hayatınla ey şanı büyük yüzünün nuru ile destekle bu dini. Oldu mu? Ben yazsam bunun Türkçeyden daha güzel yazardım. Evet. Demek ki dua, namaz, ihlas cemaate oldukça şey vardır, desteği vardır. Mesela ben bunu daha önce şöyle bir dersini yapmıştım bunun. Cemaat tek bir birey olarak kabul et. Mesela bir vücut olarak kabul et. Gözün görmesinin zayıflaması tüm vücudu etkiliyor değil mi? Ama gözün iyi görmesi yine tüm vücudu etkiliyor. Ayakların ve kolların daha güçlü olması tüm vücudu etkiliyor. Mesela biz dört kişilik bir cemaatiz. Takvayı maddi veya ihlası maddi bir şey olarak kabul edelim. Maddi olarak. Senin takva, namazını, orucunu, ihlasını sıralıyoruz. Şu kadar. 12 o kadar, 12 o kadar. Herkesin belli bir takvası ve ihlası var. 5 kilo, 10 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Dördümüzün toplamının takvası 25 kilo. Ortalamamız 6 kilo falan. Ben gece sabahlara kadar namaz kılmaya başladım. Dua etmeye başladım. Zikretmeye başladım. Benim takva ihlas yükseldi. Yükselince cemaatin ortalaması da yükseldi. Cemaat benim vasıtamla daha takvalı bir cemaat oldu. Ortalama olarak öyle değil mi? Benim veya senin gayretinle sen oruç tutmaya başladın, dua etmeye başladın, zikir yapmaya başladın. Senin gayretin cemaatin takva seviyesini yükseltti. Cemaatin takva seviyesinin yükseltilmesi cemaatin üzerine Allah'ın yardımını celbeder. Çünkü yardım neyle orantılıdır? İmanla orantılıdır. وَكَنَ حَقْقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ iman ne kadarsa nasır yardım o kadardır. O halde biz cemaatimize, Müslümanların cemaatine takvamızla, duamızla, ibadetlerimizle yardımcı olacağız. Evet. Bir başka husus Allah yolunda harcamak, fakir olmayan mazeret sahiplerinin mal ile cihad etmesi gerekir. Savaşçıları donatmalı, mal, silah ve yiyecekleri desteklemeli, mücahitlerin, şehitlerin ve esir düşenlerin ailelerini koruyup kollamaları, bunu yapmaları gerekir. Bugün bunlara çok ihtiyacımız var. Bir sürü eserimiz var. Bir sürü şeyi emaneti var. Birçok şehidimiz var. Bana günde 20-30-40 tane mesaj geliyor. Vallahi yakacağım yok. Vallahi şuyum yok. Çocuğumun maması yok diye. Vallahi günde 30 tane şey geliyor. Ben de sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bulabildiğimi buluyorum. Bulamadığımız size bulacak bir gücüm yok. Hakkınızı helal edin diyorum. Ama bana günde 30 tane yiyeceğim yok, yakacağım yok Çocuğum hasta doktora götürecek param yok diye geliyor. Müslümanlar beni şu an bunu dinleyen bu derste bunu dinleyen Müslümanlar gece gündüz mallarını Allah yolunda infak etsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim savaşmazsa veya bir savaşçıyı donatmazsa veya bir savaşçının ailesine iyi bir şekilde bakmazsa kıyamet gününden önce Allah ona büyük bir bela verecektir. Ey Müslümanlar Allah yolunda cihat tamam şu an gidemiyoruz yok diyorsunuz tamam bunu şey yaptık. Mücahit donatacak durum da yok. Ama bir sürü Mücahit'in eşi var, ailesi var, çoluğu var, çocuğu var burada. Kadın var, namus var. Önler ne olacak? Öyle değil mi? Bir tane kafir gelse de 3-5 kuruş yüzünden Mücahit eşine, bir şeydin eşine bir kötü bir laf etse. 70 mesela. Ev sahibi kiracıya. O zaman bu ümmet olarak senin şerefin mi kalır, haysiyetin mi kalır? Hiçbir şeyin kalmaz yani. Bunlar çok önemli konular kardeşler benim yerimde olsanız psikolojiniz bozulur yani akşama kadar psikolojim bozuluyor yani ben bana bazen yazıyorlar sanki Mekke'de ne günüydü hani boykot Müslümanlar boykot uğramış yiyecek hiçbir şeyleri yok ya aynen öyle olan ablalarımız var vallahi Allah'a hamdolsun Müslümanlar da elinden geleni yapmaya çalışıyorlar evet Hadiste büyük bir tehdit vardır. Mala olduğu halde canıyla savaşmasına engel bir özrü olan kişiyi savaşçıları donatarak ve aileleri gözetip kollayarak onun bedelini yerine getirmelidir. Bu onun için güzel bir ecirdir. Allah yolunda kim bir savaşçıyı donatırsa kendisi savaşmış gibi olur. Kim bir savaşçının ailesine iyi bakarsa kendisi savaşmış gibi olur. Al işte. Cihat mı yapmak istiyorsunuz? Bakın bir insan cihad, cihad, cihad etmemiz lazım, uçmamız lazım, kaçmamız lazım diyorsa tamam kardeş beraber kaçacağız. Bugüne kadar kaç tane şehit ailesini doyurdu? Kaç tane esir ailesini doyurdu? Bunu bir göster. Ha Bunu gösteremiyorsa bu adam slogan atıyordur. Bunu unutmayın. i̇bn Hacer diyor ki gerçek şu ki el ile dil ile mal ile veya kalp ile her Müslümanın Kafirlere karşı cihat etmesi farzdır. En doğrusunu Allah bilir. Evet. Şu konu önemli bak. Cihat için çare ve propaganda yapmak bunu 2002-2003 döneminde Irak'ta, Afganistan'da cihat olurken İslam alimleri, oradaki mücahit alimler bunu özellikle şey yaptılar. Konu olarak işlediler. Çünkü propaganda zaten cihat için çağrı ve propaganda yapmak dediği şey ne biliyor musunuz? Daha vezsat. Tamam Tevhidin daveti değil cihadın daveti bu da. Ama bu da davet. Bak cihada daveti bile cihattan kabul etmiş alimler. El la ilahe illallah davet cihat değil midir? Evet. Mücahitlerin davalarının hak olduğu ve desteklenmesi gerektiği, müşriklerin yollarının batıl olduğu, Müslümanlara karşı işledikleri cinayetler anlatılmalı. İslam aleminin her yerinde Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak için yaptıkları şeytani planlar duyurulmalı. Onlara karşı nasıl korunacağı uzun uzun anlatmalıdır Bu davet ve programda faaliyeti her Müslümanın özellikle fakir olan, hastalık olan, mazeret olan her Müslümanın yapacağı bir iştir Müslüklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin emri kapsamına girer Resulullah'ın şairlerinden Hasan bin Sabit, Resulullah'ın emri ile müşrikleri kötüler ve kararlardı Resulullah ona şöyle derdi Ey Hasan Allah'ın Resulü adına cevap ver Allah'ım onu ruhlu Kudüs ile destekle Bak sözlü olarak onlara cevap vermeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cihat makamında kabul edip diyor ki onu ruhul kudüs ile destekle. Şimdi mücahitleri desteklemeyi boşver millet mücahitlerin aleyhinde konuşur. Kimisi tekfir diyor, kimisi bilmem ne diyor, kimisi oradaki cihat değil diyor. Ondan sonra da biz Allah'ın bize rahmet etmesini bekliyoruz. Subhanallah. Evet. Bir başka husus. Ya'iho'l nebi'yi harridil mü'minine alel gital devamlı hem davet cihadına hem gıtal cihadına müminleri teşvik edeceğiz. Benim her zaman daha önce de söyledim, defalarca söyledim. Alimler peygamberlerin varisleridir. El uleme Alimler peygamberlere verilen görev neyse alimlere verilen görev odur. Şeyh Abdul Kadir bin Abdul Aziz el-Cami'de der ki: Alimler peygamber makamındadır. Aralarındaki tek fark masum değildir. Bitti. O da vahiy almadıkları için. Alimler peygamberler makamındadır. Aralarındaki tek fark neymiş? Ha. Bu fark ortaya ne çıkartıyor? Bu fark ortaya onlara itaatle yüz çevirmek küfür, alime itaatle yüz çevirmek küfür değildir. Çünkü o masum olduğu için ona gelen Allah'tan gelen vahiyedir. Bunun dışında peygamberin yapması gereken bütün görevi aliminde yapması ona vaçıttır. Peygamber cihada teşvik etmeliyse alim de cihada teşvik etmelidir. Ya davet cihadına ya el cihadına Cihada davet etmeyen, cihada teşvik etmeyen alimin ilmi ilim değildir. O ilim rüşt. Dün anlattık ya Musa ile Sıla kısasında rüşt doğru yola götüren bir ilim değildir. O halde bir taraftan da cihada yani davete devamlı destekçi olacağız. Yani davet cihadını davet edeceğiz insanlara. Durmadan bunu yapacağız. Vaca raju min aqsal medin tiasa. "Kale ya Musa, inn al-male yatemirun biki Fakruch inniyle kemine nasipiğin ne yaptı kafirlerin Müslümanlar hakkındaki tuzaklarını duyunca geldi ona hemen Müslümanlara öğretti siyaset bilen Müslümanlar bunun dersini yapacak tecrübe sahibi Müslümanlar bunun dersini yapacak tağutlar ve tağutların istihbaratların Müslümanlar nasıl kandırıyor neyle tehdit ediyorlar bugün dün çok samimi oldum böyle oturup yanına samimi oldum bir adam akşam sabaha neden sana düşman oluyor? Bak bunlar yaşanmış şeyler. Akşam oturuyorsun kahve içiyorsun sana lokum ısmarlıyor. Bu benim 3-5 ay önce veya 1 yıl önce yaşadığım hadise. Beraber konuşuyorsun ciddi ciddi güzel güzel konuşuyorsun. Sabah kalkıyorsun. Adamı bir daha görmüyorsun sonra bakmışsın adam sana düşman olmuş. Niye? Senin günahkar olduğunda değil. Sen zaten günahkarsın. O arkadaş seni tanıdığı günde de günahkardın. 3 yıl 4 yılda senin yanında durdu. 2 yıldır senin yanında durdu. 2 yılda da günahkarsın. Adama sormazlar mı? Bu adam zaten iki yıldır günahkar. Günahkarlık günahkar olmasından dolayı terk ediyorsan iki yıldır neredeydi? Sorarlar. İkincisi adama sormazlar mı? Günahlarından dolayı Müslüman cemaat terk edilmez. Sorarlar. Ha bunun altında neyle tehdit edildiğini bulacaksın. Bunları yazacaksın. Bunları duyuracaksın. Müslümanlar ki geçenlerde bundan yedi sekiz ay önce bir tane Müslüman hoca bunu anlattı. Ben de teva uken dek geldim. Günahlarınız olabilir dedi. Sizi bununla tehdit edebilirler. Tövbe ediyorum. Ya da ben günahkarım. Kimseden de gizlemiyorum. Ben günahkarım kardeşim. Allah beni affeder veya affetmez sana ne? Bununla tehdit edilmeyin. Bununla tehdit ediliyorsanız tamam mı? Hiç aldırış etmeyin. Hiç umursamayın. Müslüman bir hoca çıktı bunları anlattı. Çünkü şu an tağutlar Müslümanların her şeylerini evinin içine kadar takip ettiği için... Her türlü yapılan hatayı, günahı, yanlışı özellikle internet yoluyla görüyorlar. Ondan sonra iki tehdit ettiği zaman adam. ertesi gün sen bana kucaklayıp cezaevine gideceğim de cezaevine gideceğim ben. Tamam mı? Bundan işte altıya 7 önce. Atliyenin önünde gelip beni kucaklayıp gözyaşı döken adamı daha hala görmedim ben. Şu an benim düşmanım. Ben görmedim ama. En son görüştüğümüz zatlinin de benimle kucaklaştı. Gözyaşı döküyordu. Hatan varsa gel söyleseydin. Ya da niye kucakladın gözleşi döktün. Daha görmedim. O günden sonra bir daha görmedim. Ben cezaevindeyken ne olduysa oldu. Çıktım daha bir daha. Ne geçmiş olsun ne geldi ne bir işe geldi. Daha o günden beri ilk bir yıl oldu altı ay görmedim ben. Bunları anlatacaksın Müslümanlara. Bunları öğreteceksin. Tağutların hilelerini, onların düzenlerini bilen Müslümanlar, tecrübeli Müslümanlar, başına gelen Müslümanlar bunları anlatacak. Bu da nedir? Bu da cihattan bir cihattır. Evet. Bak. Musa aleyhisselam zamanında adam hile kurulduğunu görmüş koşarak gelmiş. Bu ayet kafirlerin Müslümanlara kurduğu tuzaklar ve hazırladığı komplolar konusunda bir uyarıdır. Mücahide karşı samimi olmanın şekillenen biridir. Düşmandan korunma yolunu ona göstermek, ihtiyacı varsa mümkün olduğu kadar ona yol göstermek gerekir. Müslümanlara yol göstermek, şer odaklarına karşı Müslümanlara yol göstermek mutlaka ama mutlaka Tecrübeli Müslümanların işidir. Şu an maalesef Türkiye'nin hemen hemen genelinde iş çok yaşı genç. Yani yaşı çok küçük Müslümanlara kalmış. Tecrübeli Müslümanlar da tamamen çekilmişler ve onlara nasihat etmiyorlar. Onlara nasihat almadığı için müthiş bir keşmekeş, müthiş bir böyle dağınıklık ve müthiş bir şey var. Bak ben bu zamana kadar Müslümanların ihtilafını gördüm. Müslümanlar birbiriyle ihtilaf ettiler. Hatta birbiriyle tekfir ettiler. Ben son 2-3 yılda gördüm Müslümanların Müslümanlarla selamı kestiğini. Cenazesine gitmeyi kesmeyi. Bayramla ziyaretini kesmeyi. Bizim hep bir ihtilafımız oldu. Ben 30-35 yıl oldu bu davanın içindeyim. İhtilaflarımız da oldu. Yani Konya'da birbirimizi tekfir ettiğimiz adamlarla bayramlaşabiliyorduk. Sonuçta ortak çok şeyimiz var. Ya da bir ihtiyaç oldu. Para lazım olduğu zaman ben gidip yani ben bana para lazım olduğu zaman beni tekfir eden cemaate gidip kardeş bana bu kadar para lazım borç verebilir misiniz? dedim veriyordu. Gerçekten böyleydi. Ben son 3-4 yılda gördüm Müslüman Müslümanla bütün ilişkisini kesiyor. Bunun sebebi tavukların kurduğu ee, hileler ve tecrübeli Müslümanların eski Müslümanların şimdi Konya'da veya Türkiye'nin gelende bu eski Müslümanlar da pek kalmadı Allah yolunda hepsi şehit oldular Allah'ın izniyle Türkiye'deki İslam hareket artık sıfırdan başladı daha 3 yaşında 4 yaşında bugün tüm Türkiye'nin geneline bakın İslami hareketin başında olan insanlar işte 2015 öncesinde yoklar 2014-2013 öncesinde yok insanlar bunlar yani bugün bir 2005'den beri, 2004'ten beri, 2002'den beri var olan Müslümanlar yok. İşin içinde sahada değiller. Bunlar da uyarmadığı için, nasihat etmediği için ya da nasihatlerine kulak verilmediği için işte böyle acayip bir durum. İki Müslüman yan yana geliyor, yol değiştiriyor mesela. Bu büyük bir afettir, evet. Biraz önce anlatıyorsun, sana selam gönderdi dön değil mi? Şaş Şaşırarak söylüyor. Şaşıyor yani. Bana selam gönderdiği o bahsettiğin kişi bana selam gönderdiğinde belki de şaşırdın. Halbuki normal gayet normal Müslüman adam da Müslüman. Ben de sonu selam gönderebilir bana. Geçenlerde birisi geldi ben birine selam gönderdim adam şaşırdı. Ne şaşırıyorsun dedim Müslüman değil mi selamı götür dedim ya. Bu sefer sevindi falan ya bir araya gelelim bir yemek yiyelim falan her zaman dedim ya. Böyle dedikçe de şaşırdı ya Müslümanların bir araya gelmesi ve yemek yemesine Müslüman sevinir sevinir hale geldi. Halbuki çok doğal bir şey değil mi? Subhanallah. Evet. İbn Teymiyye mürtetlerden bahsederken bu konuda her Müslümanın gücü yettiği kadar Müslümanlara yardımcı olması gerekir. Onların haberlerini bilen Müslümanın bunu gizlemesi caiz olmaz. Onların iç yüzlerini ve durumlarını Müslümanların bilmesiyle onlarla ilgili bildiği şeyleri Müslümanlara açıklaması ve bildirmesi ne yapar? Vaciptir diye uzun bir cümlesi var İbn Seymiye'nin bunları uzun uzun okuyun inşallah. Bakın bir de son madde mi? Evet so, son madde. Müşriklere yardım etmemek onlardan uzaklaşmak. Bir mazeret sebebiyle müşriklerle yaşayan kişinin elinden geldiği kadar onlardan uzak durmaya çalışması ve onlarla mücadele etmesi gerekir. Şimdi bizden bahsediyor. Müşriklerin içerisinde yaşıyoruz. Müslümanlarla beraber değiliz onlardan uzak duracaksın. Nuhayn i̇bn Mesud'un Ahzab gününde ve Hendek gününde yaptığı gibi ne yapmıştı? Nuhayn bin Mesud hangi kabilede? Hatafanlılarda. Hatafan kabilesinden. Kiminle beraber geliyor? Mekkeli müşriklerle o ahzap e, gruplar var ya o gruplardan bir tanesi de Nuhayn bin Mesud'un kabilesi. Medine'ye saldırmaya geliyor. O gelirken yolda Müslüman oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ben Müslüman oldum. Ben Müslüman oldum. Ondan sonra. O da diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilan edeyim mi? Yoksa gizleyeyim mi? Resulullah gizle diyor. Benukureyze'ye gidiyor. Diyor ki siz müşriklerle ittifak ediyorsunuz ama bunlar yenilip koyup gittiği zaman ee, siz Muhammed'le baş başa kalacaksınız. O zaman Muhammed size neler yapacak neler? E ne yapalım? Diyor bak ben kabilemin lideriyim. Katafanlardan iki tane rehin, Mekkelerden iki tane rehin isteyin. Hem güvenci olsun. Onlar sizin elinizde güvence olsun. Eğer onlar koyar giderlerse koyup gidemesinler yani. Tamam güzel fikir diyorlar. Hemen Mekke'li müşküden oraya geliyor. Asap ordusunun yanına geliyor. Diyor ki onlar sizi sattı. Sizden rehin alıp Muhammed'e ne yapacaklar? Verecekler. İkisini birbirine düşürüyor. Bak. el <gülüyor> kudatın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bunun gibi yapması lazım. Firavun acısının olup da imanın ettiğini gizleyen bir adam. Ve kâle racülü mü'minun min âli firavun yektulu İmanı gizleyen adam. Ne yaptı? Ee, orada Firavun'un hanedanının içinde Musa aleyhisselam ne yaptı? Savundu. Evet. Müslüman Müşriklere yardım etmemek hiçbir şekilde onların Müslümanlara karşı desteklememeyi gerektirir. Çünkü böyle bir şey sahibini küfre götürür. Çünkü Allah subhanahu kim onları dost edinirse o da onlardan ırtıyor. Bu şekilde mazeret sahipleri ve başkaları için cihat alanlarının çok olduğu görülmektedir. Altını beş kere çizip ezberleyeceğiniz bir cümle. Gerek mazeret sahibi ol gerek mazeret sahibi olma hiç fark etmez. Cihat alanı oldukça geniş bir alandır. Cihat davasına hizmet etmek için bunların yaraları büyüktür dua etmek, mali infakta bulunmak, provokanda da bulunmak, Müslümanları cihada teşvik etmek, Müslümanlara karşı nasihat etmek, Müslümanlara karşı samimi olmak, onların moralini bozmamak, onların moralini artırmak. Yani yapılacak iş çoktur. Tamam? Yapılacak iş çoktur. O halde burada bizim bizim çıkartacağımız sonuç şu an şu yaşadığımız coğrafyada şu yaşadığımız zamanda, şu yaşadığımız mekanda ben bu halimle, siz de bu halinizle Allah'ın dinini ikam etmek, bu daveti ikam etmek, tevhid davetini ayağa kaldırmak, insanlara la ilahe illallah haykırmak adına yapabileceğimiz çok işler var. Ne işler olduğunu bulacaksınız, onlara uygulamaya koyacaksınız. Ve lehamdülillah Rabbil Alem.